Sevgili Açık Radyo dinleyenleri iyi haftalar diliyoruz. Bilgi Çağın'ın hukuku programı e, başlıyor. E, bugün konuğumuz geçen haftaki programın konuğu Sayın Yardımcı Doçent Doktor Nilgün Başalp. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Söz vermiştiniz. Kaldığımız yerden kişisel verilerin korunması gibi umman bir konuya ve Türkiye'de bu konudaki yasal düzenlemelerin durumuna, akademinin sizlerin... E, düzenleyicilerle birlikte yaptığınız çalışmalara değinecektik. Orada kalmıştık geçen hafta. Şimdi dilerseniz ilk önce 2012 Haziranı çalıştayından söz edelim. Bir çalıştay toplandı Ankara'da. Bunun içinde akademisyenler vardı, düzenleyiciler vardı, bürokratlar vardı. Evet. Avrupa'dan. Ee, aynı konuklar da vardı konuklar aynı zamanda. Vardı. Bu. Kısacık özetleseniz de şunu ne olur yani amacı neydi, hmm. ne konuşuldu, bir şey bir yere varıldı mı? Evet Adalet Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu kanun tasarısını ayrıntısıyla tartışma imkanımız oldu. Amaç burada aslında kanun tasarısının topluma biraz duyurulmasını sağlamak ve bu yasalaşma süreci içerisinde hem yabancı uzmanlara onu tanıtmak hem de Türkiye'den de akademisyenlere, uzmanlara ulaşmak duyurmak ve eleştirileri olabildiğince toplamak. Evet. Yasalaşma sürecinde de bu eleştirileri gözeterek revizyon İhtiyacı var ise tekrar tasarıya dönmek. Ee, Adalet Bakanlığı çok e, açık bir iletişim e, kanalı oluşturdu. Özellikle tasarının hazırlanması aşamasında e, ve daha Mart e, Nisan aylarında başlattık. E, bu, ülkemizde bu alanda çalışan akademisyenlere ulaştı ve e, toplantılar yapılarak bizim bizler tasarıyı tartıştılar. Tasarıyı tanıma şansımız oldu. Daha sonra da çalıştayda da e, özellikle tasarıyı duyurma imkanına sahip olduk. Bir şey soracağım şimdi daha ileri gitmeden. Bu tasarı tasarı dediğiniz yeni tasarı. Yeni yani tasarı kadık evet olan kaldı. Katık oldu kaldı. O tamamen Siz artık 2000, gündemde değil. 2004'te yayınladığınız kitapta kişisel verilerin korunması ve O da ondan önceki satlanması. tasarıya ilişkindi. Evet. Oturup birisinin bu üçüncü tasarı. <gülüyor> birisinin şu kanunun hikayesini ayrı bir evet. kitap yapmasında sanki büyük fayda var. Onu beğenmemiştiniz. Eleştirileriniz evet. vardı da. Evet. Şimdikini beğeniyor musunuz diyecektim. Evet. Evet yani ülkemizde var olmayan bir koruma söz konusu. Yani ne yazık ki bir koruma yok. Korumanın olmadığı bir yerde de işte gelecek tasarının eksikliklerini öne çıkararak tasarıyı değerlendirmek hata olur. Hala hazırda hiçbir korumanın olmadığı yerde biraz da olsun koruma getirmeye çalışan bir anlayışın yerleşmesine izin vermek gerekir. O yüzden bu tasarının çok olumsuz, çok işte reddedilmesi gereken bir tasarı olduğuna inanmıyorum. Gayet Avrupa Birliği'ndeki örnekleri incelenerek özellikle oradaki ulusal mevzuatlar gerçekten ayrıntılısıyla analiz edilerek bu çalışmalar yapıldı. Ve ortaya ülkemiz açısından en yararlı olabilecek bir tasarım metni ortaya konulmaya çalışıldı. Adalet Bakanlığı tarafından ee, özellikle bu alanda çalışan uzmanları da orada tebrik etmek gerekir. Çünkü e, bu kadar az bilgi kaynağının içerisinde e, yerinde incelemeler yaparak iyi bir metin ortaya çıkardılar. E, bu yüzden de e, öncelikle sahiplenilmesi ve desteklenmesi gerektiğine katılıyorum, inanıyorum. Katılıyorum, katılıyorum size. Eksiklikleri ne gelince, onlar önemli eksiklikler. Onlar bizim Avrupa Birliği'nin izlinde halihazırda işte yaşadığımız sorunları ortadan kaldırabilecek derecede etkili olabilecek mi bu tasarı? Eksiklikler acaba halihazırda mevcut engellerin devam etmesini sağlayacak mı? Benim bu yönde bir endişem var. Yani biz burada şu i̇şte biraz özellikle geçen programda bahsedebildiğimiz yeterli ülke olma düzeyine Türkiye erişebilecek mi güvenilir güvenilir güvenilir olabilecek miyiz bu bir soru işareti Nilgün Başarçım bir şey söyleyeceğim sor soracağım daha doğrusu bilgi edinme hakkı kanunu hazırlanırken de ilk taslağa verilen tepkiler sizin demin biraz önce övgü dolu sözlerimizde olduğu gibiydi ama önemli olan e, yani o uzmanlar çok güzel çalışmalar yapıyorlar hakikaten o anlamda katılıyorum katılıyorum dedim devin sizi ama e, önemli olan son hali yani orası Burası bu danıyor öyle bir madde giriyor ki şu oluyor bu oluyor derken Mesela bilgi edinme hakkı kanunu, bilgi edinmeme hakkı kanunu olabiliyor. Evet, İstisnaları ama, kurallarından daha fazla evet, olan bir kanun olabiliyor. Çok haklısınız. Özellikle iki cesarelerinin kurulması kanunu bakımından e, en çok eleştiri alan e, hükümlerden bir tanesi. E, kurulma. mu? Kurul. E, biliyorsunuz Avrupa Birliği ilerleme raporunda daha Geçen günlerde yayınlanan Avrupa Birliği ilerleme raporunda yine işaret edildi, Türkiye'nin bir kuruması mevzuatını oluşturması gerekiyor, aynı zamanda bağımsız bir bir kuruması kurumunu e, kurması gerekiyor. Hı hı. Halbuki şimdiki şimdiki tasarı e, bir önceki tasarıdan çok daha olumlu. Ne anlamda olumlu? olumlu. Bir, bir, önceki, oldu. E, bir önceki bir önceki tasarıda e, Başbakanlık Önemli ölçüde kurula hakim idi ee, ve maalesef e, idari ve e, siyasi bağımsızlığı her ne kadar tasarım etninde dile getirilmiş olsa bile fiilen e, bunun yerine getirilemeyeceğine ilişkin bir e, korku hasıl oldu. E, zaten o dönemde e, fişleme yasası olarak tartışılmasındaki önemli nedenlerden bir tanesi buydu. Hmm. Anlaşılamadı hüküm. E, Bugün ise yeni tartıştığımız tasarı da yeniden, evet kurumun yine ilişkili olduğu bir kurul artık değil karşımızda bir defa bir kurum var. Kişisel verilerin korunması kurulu değil kişisel verilerin korunması kurumu bağımsız idari özelliğe sahip veri koruma kurumu oluşturuldu. Bu kurumun ilişkili olduğu bakanlık idari teşkilat içerisinde adalet bakanlığı olacak ama burada bir ast üst ilişkisi gibi algılamayın bunu tamamen bağımsız bir kurum karşımıza çıkıyor. Türkiye'de bir örneği varsa gösterebilir misin? Benzer diğer Böyle bir işte ters o soru sorayım. Tabii ki, tabii ki. Diğer bağımsız kurumlar gibi düşünün. İşte Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulunu düşünebilirsiniz. Hayır, bunların bağımsız olup olmadığı hep tartışılıyor. <gülüyor> yani idari yapısı itibariyle böyle. E, veri kuruması kurumu içerisinde e, bir kurulun önemli yetkilerle donatıldığını görüyoruz. E, yedi üyeden oluşuyor. Kurulun dört üyesi bakanlar kurulu tarafından seçiliyor. İşte burada yine biz e, bağımsızlık tartışmalarını yapıyoruz. Dört üyenin bakanlar kurulundan geliyor olması. Toplam kaç üye? Toplam yedi üye. Oo, i̇ki üye. Üç kişi mi bağımsız seçiliyor? Dört üyesi bakanlar kurulunca. iki üyesi yargı Tay ve Danıştay genel kurullarınca kendi üyeleri arasından seçiliyor. Bir üyesi ise yüksek öğretim genel kurulunca yani YÖK tarafından seçiliyor. Bu şimdi... Ee... Bu yeni, daha güven duyacağımız daha güven kurumu. evet eskiye nazaran evet eskiye çünkü bakanlar kurulu tarafından e, seçilen 7 üyeden idi e, bugün ise artık hani bakanlar kurulunun bu veri koruma kurulunda tamamen hakim olduğunu söylemek mümkün değil e, en azından işte 4 üyesi bakanlar kurulunca seçiliyor olmasına rağmen daha e, ne olsun üç, deme diyorsunuz 3 üyesi 3 üyesi yargıtay ve danıştay genel kuruldurunca seçiliyor bir üyesi de yok tarafından seçiliyor. Bu bile önemli bir adım. Peki unutulma hakkına değiniyor mu? Yani yok hayır. Unutulma. Şimdi şöyle tartışılıyor. evet tartışılan Avrupa Birliği'nde yapılan tartışmaları da geçen ay katıldığım bir toplantıda biraz dinleme ve izleme şansım oldu. Avrupa Birliği bu yeni regülasyonunu yap Trir'de yaptığı bir toplantıda yabancı uzmanlara tanıttı. Ee, orada da e, şunu söylemek mümkün, e, 2014'den önce e, regülasyonun e, kabul edilip edilmeyeceği daha belli olmayacak. Hala hazırda Avrupa iki sene boyunca, e, geçen sene ilk tartışmaya başlamıştı e, regülasyonu. Bu senin başında daha doğru bir ifadeyle. E, iki sene boyunca e, tartışmak için kendisine zaman Tanıdı Avrupa Birliği. Ee, ve yenilikleri... Yakışır Avrupa Birliği. İki <gülüyor> sene tartışır. <gülüyor> İki sene tartışacaklar onlar. Ve ondan sonra... E, nasıl bir metin karşımıza çıkacak? Ortaya çıkacak. Hmm. Şimdi daha görüş topluyor. Toplantılar yapılıyor. E, ve nihai metin henüz oluşmuş değil. E, o yüzden de bu... E, nihai hale gelmeyen metne... E, referans e, olacak şekilde e, onun ilerisinde bir kişisel verilerin korunması kanunu tasarlamak Türkiye açısından e, sıkıntılı olabilirdi. Çünkü önemli olan bizim bir açıdan da orayla olan uyumu yakalayabilmek. Çok e, diplomatik sözcükler sözcüğünüzün <gülüyor> farkında mısınız Sayın Nilgün Başak? Sıkıntı evet. olabilirdi. Evet, İngiliz, hmm. İngiliz e, diplomatları gibi konuşuyorsunuz. Evet. Neyse burası açık radyo yani. Evet. Daha rahat konuşabilirsiniz evet. ama siz bir akademisyensiniz anlıyorum. Evet. Ee, devam edelim. Lafınızı kestim. Şunu özellikle söylemek istiyorum. E, kişisel verilerin korunması kanunu Türkiye'de, Türkiye'nin işte demokrasinin gideceği yönü, e, insanların e, güvenli, kendine güvenen işte temel hak ve özgürlüklerinin teminat altında olduğunu düşündükleri ve hissettikleri bir ortamda yaşamalarına hizmet edecek. Kişisel verilerin korunmasındaki temel gaye şu etrafınızın sizinle ilgili neler bildiğini bilebilirseniz eğer buna uygun olarak davranma imkanını geliştirebilirsiniz. Eğer e, etrafınızdaki insanların e, ya da işte e, güçlerin etrafınızdaki insanların ve etrafınızdaki güçlerin sizin hakkında ne bildiğini bilmezseniz e, etrafınızı şeffaf bir şekilde değerlendirme şansına da sahip olmazsınız. Manevi varlığınızda bu korkunun ...bir tehditle karşı karşıya kalacak olma korkusuyla sürdürmek zorunda kalırsınız. Kişisel verilerin korunmasındaki temel gaye bu. Bu huzurlu ortamı, manevi varlığınızı huzur içerisinde geliştirmenizi sağlayabilecek e, bir yapı. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> evet. bu kadar. Hatta hazır uhrevi bir <gülüyor> evet. ava almaya başlamışken sohbetimiz evet. çok e, garip bir soru soracağım kendimize gelsin, evet. gelmek açısından kimliğinizin fotokopisini hiçbir yere bırakmayın diyorlar. Evet. Hatta 5000 bilmem kaç sayıdı evet. kanuna da aykırıymış bu. Bir açıklama yapın şu konuda evet. da aklıma takıldı mümkün olduğu ölçüde de gerçekten sormadan evet. bitirmek istemiyorum evet. programı unuturum unuturum evet. tamam. Sevgi dinleyenler ki. cep telefonunuzu değiştirirken daha benim geçen hafta başıma evet. geldi kimlik fotokopisi işte üstüne uzun uzun açıklamaları yazıp onlara da imzalattım filan falan ama bu şey değil tabii yani evet. değil mi? Ne, neden bırakmam? Yani e, her yere kimlik girerken, her binaya girerken bir yerleri biz kimliklerimizi bırakıyoruz biliyorsunuz. O başta, o başta. Fotokopi çekiyorlar. Fotokop ya. Aynı şekilde de çok kolay. Sadece işte telefon başvurusu değil birçok yerde girdiğinizde, işte sağlık hizmeti almak istediğinizde de ilk önce kimliğinizin fotokopisi alınıyor. Gerçekten ihtiyaç duyulmayan yerde bir defa kimliği çıkarmamak gerekir. Her yerde kimliği paylaşmamak gerekir çünkü üzerindeki kişisel bilgilerin başkalarına aktarılması yoluyla zarar görme imkanınız. Olasılığınız son derece Olasılım yüksekleşir. Evet. Özellikle işte e, banka hesabınıza erişilmesi, e, kimlik bilgilerinizin kötüye kullanılması. Geçmişte çok örneklerini gördük işte hayali ihracatlar yapılması sizin üzerinizden. Bunların her biri mümkün. Peki şimdi gene eski kaldığımız noktadan devam edelim. Yeni kanunun olumlu yanlarından bahsediyordunuz. Evet, um, olumlu yanları işte şimdiye kadar mevcut olmayan bir kurumayı artık getiriyor olması e, vatandaş olarak e, ya da işte tüketici olarak e, farklı farklı kimliklerimle paylaşmış olduğum kişisel bilgilerim üzerinde bir defa kontrol icra etme imkanına sahip olacağım. Hı hı. Kimlerle bu verilerin paylaşıldığını öğrenme imkanına sahip olacağım. Silinmesini isteyebileceğim. Bloke edilmesini isteyeceğim. Paylaşılmasına engel olmasını isteyebileceğim. Kurulan, kurulan veri koruması kurumun izinde tutulacak bir sicil olacak. Bu sicilde Türkiye'de kimlerin hangi tür verileri işlediğini açık bir sicil olarak düşünün. Bunu gidip öğrenebileceğim. Bu sayede örneğin X bankasının müşterilerinin hangi verilerini hangi kategoride yer alan verilerini paylaştığını görebileceğim. Dolayısıyla daha şeffaf bir e, ticari hayat da aynı şekilde bizi bekliyor. E, ve bu sayede de e, kişisel verilerim üzerinde maksimum kontrol icra etme e, ve onların kullanılmasına engel olma imkanına dahi sahip olabileceğim. Hadi bakalım diyelim. Peki Sayın Nilgün Boşep, vaktimiz azaldığıyse evet. e, kalan sürede de şu son e, Hazirandaki evet. çalıştayınızdan bahsedelim mi? Tabii. Kimler katıldı ve sonuç bildirgesi ne oldu? Adalet Bakanlığı geldi ve tasarıyı aktardı tabii ki. Ve yabancı konuklar da tasarıyı daha İngilizceye çevrilmişti tasarı. İnceleme şansları oldu ve görüşlerini beyan ettiler. Neticede de tasarının iyileştirilmesi yönünde alınması gereken önlemlerin ne olduğu Konusunda da bir görüş oluştu ve sonuç belirgesinde de özellikle bunlarda yer aldı. Hı hı. Şunu söylemek istiyorum, biz bir konferans daha düzenliyoruz 30-31 Ekim tarihlerinde Gelecek konferans. konferansımız evet. bu ay sonunda yapılacak. O konferansta amacı da amacı ne? Bu konferans bitince nereye gelmiş olmayı planlıyorsunuz? E Burada biraz daha farkındalığı arttırmak üzere bir çalışma yapıyoruz biz. Hem Türkiye'de neler yapıyoruz dünyaya biraz duyurmak istiyoruz. Hem de kendi ülkemizde de tanıtmak istiyoruz. Çünkü evet yıllardır kanun tasarısı yasalaşmadı bir türlü ama başka kurumlarda hareketsiz kalmadılar. Bu alanda çalışmalar yapıldı Türkiye'de. Biz hem idari anlamda hangi noktadayız onu tanıtabileceğiz. Anlatabileceğiz hem de önemli bir ölçüde büyük ticaret şirketlerimiz bu alanda ne tür çalışmalar yapıyor onlar da kendilerini anlatabilecekler. Dolayısıyla hı hı. kanun tasarısı henüz yasalaşmamış olmasına rağmen var olan bir yapı hali hazırda Türkiye'de var. Bunu da biraz konuşma ve tanıma şansına sahip olacağız hı hı. bu konferans aracılığıyla. 30-31 Ekim tarihlerinde Sabancı Üniversitesi Karaköy yerleşkesinde yapılacak. Peki konferansa şimdiden başarılar dileyelim. Önemli olan bu yıllardır yılan hikayesi gibi uzayıp gelen konuda bir an evvel yapıcı sonuçlara ulaşmak, olumlu sonuçlara ulaşmak diyelim. Sevgili dinleyenler programımızın son dakikalarındayız. Aslında benim de sizlere bir mesajım var. Bu program bu yayın döneminin canlı son programı oluyor. Aslında bu yayın dönemi tamamlanmadan evvel bir programımız daha olacak 26'sında. Fakat onu e, sevgili hocam Bülent Tanör'ün Kasım ayında yapılacak anma e, törenine e, adamak istiyorum. E, sevgili eşi Profesör Dr. Öget Öktem'le bundan birkaç yıl evvel yine Açık Radyo'da yaptığımız bir söyleşiyi o gün tekrar yayınlamak e, gibi bir düşüncem var. E, bir sonraki yayın döneminde tekrar bu mikrofonlarda bir araya geleceğiz. O zamana kadar www.acikradyo.com.tr web sitesinde Bilgi Çağının Hukuku programıyla ilgili. Güncel bilgileri, dünyada olup bitenleri, Türkiye'deki gelişmeleri ve belki bugün Nilgün Başalp konuştuğumuz gibi kişisel verileri koruma kanununun ne olduğunu, bu ve benzeri bilgileri oradan paylaşacağız. Belki arada söyleşiler de yapacağız elektronik ortamda. Dolayısıyla Nisan'a kadar burada birlikte değiliz. Kapatırken sevgili Nilgün Başalp'e çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, teknik masada arkadaşım Volkan Ağa ile birlikte sizlere iyi bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.